Alo. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Ve selamünaleyküm. Aleyküm aleykümselam. E ben Nide'den arıyorum. Şimdi Nide'den evliyim. 4-5 aydır kapalıyım tesettüre girdim Evet. kendi ailemle Antalya'da yaşıyor biraz önce de hatta görüştüm bana karşı çıkıyorlar tesettüre hmm. girdiğim için daha doğrusu tesettürde olduğumdan haberleri yok sadece hani ağızlarını arıyorum ama karşı çıkıyorlar bunun için hani ne yapmam gerekiyor acaba hani karşı onlara çıkmam mı gerekiyor yoksa yani bu konuda bir bilginiz alacak evet teşekkür ederiz efendim sağ olun e, galiba hanımefendi evli bir başka evli. tarafta yaşıyor. Hı hı. E, ben e, şöyle bakmasını tavsiye edeceğim. E, kişilerin yükümlülükleri, ferdi e, çabaları kendisiyle ilgili. Kendisine ait bir takım yükümlülükleri bir başkasını anne baba da olsa aile de olsa bir başkalarını ilgilendirmeyeceğini düşünüyorum. Hı hı. Yani şöyle baksın bu kardeşimiz. Yani ben e, daha doğrusu namaz kılmıyordum. Dinin emri olan namaz ibaretine başladım. Ailem namaz kılmama karşı çıkıyor. Ne yapmalıyım? Tabii ki namaz kılacaksınız. Yani aileniz karşı da çıksa bu ibadetleriniz, bu yükümlülüklerinizi, bu görevlerinizi yapacaksınız. Peki tesettür hadisesi de öyle. Tesettür hadisesi tamam ailenizin yanında yani size nikahı düşen, daha doğrusu ancak yabancı erkeklere karşı kapanmanız gerekiyor. Yoksa anne babanızın yanında ondan sonra diyelim ki yakın eş dost veya diyelim ki bayanların yanında tabii ki açılabilir. Fakat bunu yabancı erkeklerin huzuruna çıktığınızda mutlaka kapanmak yani tesettür kurallarına riayet etmemiz gerekiyor. Bu Allah'ın emri olduğunu dini bir gereklilik olduğunu bilmemiz gerekiyor. Peki bu dinin emrini ailem karşı çıkıyor diye ihlal edeceğim? Veya diyelim ki bırakacağım mı? Hayır değil. Ama aileyle de sürtüşmeyeceğiz. Yani evet. bu benim görevim, benim hayatım, benim yükümlülüğüm. Dolayısıyla lütfen bu yükümlülüklerimi yerine getirmekte ailemizin de saygılı bu şeyimize, yani daha doğrusu bu dindarlığımızı yaşamamıza karşı çıkmamasını ne yapacağız sağlayacağız, ikna edeceğiz. Evet. Yoksa hayır. onlarla didişerek, onlarla ondan sonra karşımıza alarak kavga gürültü yaparak değil yükümlülüklerimizi ne yapacağız? Allah'ın emri olduğu için yapacağız. Bu benim yükümlülüğüm, görevim. Lütfen buna saygı duyulmasını hı hı. istiyorum demesi lazım bu kardeşimizin. Aile hocam başka bir e, tarafı kullanarak yani başka bir silahı öne sürerek yani e, hakkımı helal etmem şeklinde bir ifade acaba buradan ya hakkı bu bir koz mudur? değildir aslında. Yani bundan dolayı yani ben ne yapıyorum? Dinin bir e, vecibesini yerine getirmek de ben ne yapıyorum? Anne babalık veya yakınlık kozumu kullanarak karşı tarafa ne yapıyorum? Hakkımı helal etmiyorum. Buna ne kadar hakkım var? Veya bu helal edilmeyen hak acaba bu kısmıyla ilgiliyse eyvallah etmesin. Böyle hakları yok zaten. zaten değil mi? Hayır tam tersine. Yani baskı yaptığından dolayı haksızlık yapıyorlar. Bunun Hı -hı. farkında olmalılar aileler. Evet.